Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallere çalışma izni verilmemesi için geçtiğimiz yıl Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yürütülen kampanya 104 bin ile başarıya ulaşmış ve çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallerin kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak Temiz Hava Hakkı platformunun verdiği bilgilere göre bazı santraller yatırımların tamamını yapmadan havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek geçici izin belgesiyle tekrar çalışmaya başladı. Bunun üzerine platform change.org/temizhavahaktır adresindeki kampanyayı tekrar imzaa açtı. Temiz Hava Hakkı platformu imzacılarla şu bilgiyi paylaştı. Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz ve her nefesin önem taşıdığı bu günlerde çevre izni almak için gerekli yatırımlarını tamamlamadan tekrar çalışmaya başlayan kömürlü termik santraller Kahramanmaraş, Kütahya, Zonguldak, Manisa'da havamızı kirletmeye devam ediyor. 1 Ocak 2020'de gerekli yatırımları yapmadığı için kapatılan santrallerin bazı üniteleri çevre izni alacak Yatırımları henüz yapmamalarına rağmen geçici faaliyet belgesi verilerek Haziran itibariyle çalışmaya başladılar. Yine her gün Kahramanmaraş, Afşin'den, Zonguldak Çatalazı, Kütahya Seyit Ömer ve Manisa Soma'dan akşam saatlerinde koyu dumanlar çıkmaya başladı. 2019 yılında imza veren, sosyal medyadan paylaşım yapan ve telefonla arayan yüz binlerce vatandaş ve kurumun sesi duyulmuş ve özelleştirilmiş santrallere çevre yatırımı yapmadan 2 yıl daha çalışma izni veren madde 50 veto edilmişti. Ardından 1 Ocak 2020'de 6 kömürlü termik santralin kapatıldığı müjdesiyle yıla başlamıştık. Halk sağlığını korumak için yapılması gereken yatırımları tamamlayacak süre geçmemişken geçici faaliyet belgesi verilen ve çalışmaya başlayan kömürlü termik santraller hangi yatırımları tamamladı? Kamuoyu olarak bilmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı santraller tekrar açılırken tesislerin bacalarındaki emisyon değerini sürekli izleyeceklerini ve limit değerlerin aşılması durumunda ise kapatma dahil tüm idari yaptırımları uygulayacağını duyurdu. Fakat her gün sağlığımızı tehdit eden bacalardan ne çıktığı bakanlığa sorulduğunda kamuoyuna açıklanmıyor. Bu bacalardan çıkan gazların emisyon değerleri ne? Limitler aşılıyor mu? Çevre mevzuatına uyulması için hangi yatırımlar yapıldı? Yapılan yatırımlar çevre mevzuatındaki toz, azot oksit, kükürt dioksit limit değerlerini kül depolama gerekliliklerinin aşılması için en uygun teknolojilerde mi? Sağlıklı bir çevrede yaşayabilmemiz için gerekli yatırımları tamamlamadan 6 ay geçmeden açılan kömürlü termik santrallerin temiz hava hakkımızı çalmasına #izinvermeyin diyorlar. Bu açıklamada bu kampanya imza atmak isterseniz change.org/temizhavahaktır adresini ziyaret edebilir. Bu akşamki Twitter gündem çalışmasına destek vermek için de kullanıcı adı temizhavahakki olan temizhava hakkı platformunun Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Yaşasın Kuşlar hareketi adı altında bir araya gelen 28 kurum geçtiğimiz yıl change.org taksim Yaşasın Kuşlar adresini yürüttükleri kampanya ile nesli tehlike altındaki kuşların avının yasaklanmasını talep etmiş ve nesli tehlike altındaki kuşların av sayılarının düşürülmesini sağlamıştı. Her yıl toplanan Merkez Av Komisyonu sene içerisinde ava açılacak canlı türlerini, av günlerini ve alanlarına karar veriyor. Yaşasın Kuşlar Hareketi nesilleri tehlike altında olmasına rağmen avlanmalarına halen izin verilen Üveyik ve Elmabaş Patka kuş türleri gibi yüzlerce canlı türünün avının tamamen yasaklanması için çağrı yapıyor ve komisyon toplantı tarihi olan 8 Temmuz'a kadar Change.org Taksim Yaşasın Kuşlar adresi üzerinden 28 kurumun ve 100 bine yakın doğa severin desteğiyle büyüyen mücadelemize destek olabilirsiniz demişler. Gökfınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevresinin düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesi ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarında içine alacak şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasına talep eden Bir kampanya vardı Change.org Taksim Gökpınar Gölü adresinde ve bu kampanyanın imzaları şimdi Sivas Valiliğine teslim edildi. Gökpınar Gölü korunmalı platformu başlatmıştı bu kampanyayı ve diyor ki 10 bin kişi olmak üzereyiz. Sizler imzalarınıza desteğinizi gösterirken biz de imzalarınızdan ve haklı taleplerinizden aldığımız güçle taleplerimizi Gökpınar'la ilgili kaygılarımızı hem Cimere hem de Gökpınar için önce doğal sit alanı ilan edilmesi gerekliliği için bütün imzaları ve veri dosyamızı Sivas Valiliğine ilettik diyorlar. İmzalarınızın ve taleplerimizin takibini yapmak, Gökpınar'ın bir an önce doğal sit alanı ilan edilmesi için gerekeni yapmak üzere Sivas Valiliği ile yüz yüze görüşmelerimiz sürüyor. Daha çok destek, daha çok imza bu girişimlerde bizi daha da güçlü kılacak Gökpınar'ı kurtarmak için kampanyanızı desteklemeye, yaygınlaştırmaya yardım edebilirsiniz diyorlar. Kampanyayı siz de imzalatmak isterseniz Change.org Taksim Gökpınar Gölü adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği.